520. konunun devamı adeti olduğu üzere ilk işi mescide girmek, orada iki rekat namaz kılmak, sonra halk arasında oturup onları dinlemek oldu, Tebük seferine gitmeyenler, ona gelerek özür dilemeye ve yeminle özürlerini teyit etmeye başladılar, bunlar 80 küsür kişiydiler, Hazreti Peygamber zahirlerine göre özür ve biatlarını kabul ederek, onlar için Allah'tan mağfiret diledi, bunların iç yüzlerini Allah'a havale etti, bu sırada ben de huzura geldim ve selam verdim, Öfke bir tebessümle gülümsedi sonra bana gel dedi ben de yürüyüp tam önünde oturdum bana niçin savaşa katılmadın diye sordu sonra sen Akabe'de üzerine yardım etmek için bir at yükünü almamış mıydın dedi ben de evet sana yardım etmeye söz verdim dedim sonra ey Allah'ın Resulü yemin ederim ki senden başka şu dünya halkından kimin yanına otursam ona karşı göstereceğim bir mazerette muhakkak ben onun öfkesinden yakamı kurtarabilirdim çünkü Allah bana güzel konu ve ikna yeteneği vermiştir, fakat ben şundan eminim ki, bugün sana yalan söylesem, o yalandan dolayı sen benden hoşnut olsan, çok sürmez muhakkak Allah yalanımı bildirerek seni hakkımda gazablandırır, eğer huzurunda seni gazablandıracak olan doğruyu söylersem, umarım ki Allah kusurumu bağışlar, ey Allah'ın Resulü, vallahi benim seferden geri kalışım hakkında arz edecek hiçbir mazeretim yoktur, vallahi senden geri kaldığımda her zamankinden daha kuvvetli daha zengindim, Dedim, bu sözlerim üzerine Hazreti Peygamber, gerçekten bu doğru söyledi, ey kab haydi kalk, Allah hakkında hüküm verinceye kadar bekle, buyurdu, Hazreti Peygamberin huzurundan kalktım, evime giderken, beni selimeden bazı kimseler yanıma geldiler ve benimle yürüyerek, biz bundan önce bir günah işlediğini bilmiyoruz, fakat sen, seferden geri kalan diğer kimseler gibi mazeret göstermediğin için zor bir duruma düştün, Halbuki bir mazeret gösterseydin Hazreti Peygamberin senin için Allah'tan af dilemesi seni kurtarırdı, dediler ve beni o kadar çok kınadılar ki, neredeyse fikrimden dönüp kendimi yalanlayacaktım, fakat onlara, benim gibi olanlar var mı, diye sordum, evet, iki kişi daha senin durumundadır, dediler, onlar kim, diye sordum, Murare bin Rabi, el-Amri ile Hilal bin Ümeyye el-Vafı ki, dediler, bana Bedir Savaşı'nda bulunan ve iyilikte birer örnek olan iki salih kişiyi söylediler, bu iki kişi kişiyi bana söylediklerinde, tereddütten vazgeçip eski fikrimde sebat ettim, Hazreti Peygamber, seferden geri kalan üçümüzle, Müslümanların konuşmasını yasakladı, halk bizden uzaklaştı, halk artık bizi tanımaz oldu, hatta ben, yeryüzünün de benden kaçtığını hissediyordum, o benim tanıdığım yeryüzü değildi, biz bu durumda tam elli gün kaldık, iki arkadaşım ise hastalandılar, evlerinde zillet içerisinde oturup ağladılar, bense en gençleriydim ve en kuvvetlileriydim, çıkıyordum ve Müslümanlarla beraber namaza katılıyor, çarşılarda geziyordum, fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu, Resulullah'a gelerek selam veriyordum, ben kendi kendime acaba Peygamber selamıma karşılık vererek dudaklarını kıpırdattı mı, kıpırdatmadı mı derdim, ayrıca namazı Hazreti Peygamber'in yakınında kılardım, gizlice ara sıra ona bakardım, ben namaza yöneldiğimde o da bana bakardı, ben ona baktığımda yüzünü benden çevirirdi, hatta insanların bana karşı katı davranmaları bana çok uzun geldi, o zaman gittim, Ebu Katade'nin bahçesinin duvarından atlayıp içeri girdim, Ebu Katade amcamın oğluydu ve beni çok severdi, ona selam verdim, vallahi benim selamımı almadı, ben, ey Ebu Katade, sana Allah adına yemin vererek sorarım, benim Allah ve Resulünü sevdiğimi bilmez misin, dedim, sükut etti, tekrar sordum, yine yemin verdirdim, o yine de sükut ediyordu, bunu tekrarladım, üçüncü de, Allah ve Resulü daha iyi bilirler, dedi, gözlerimden yaşlar akmaya başladı ve tekrar, duvara çıkıp dışarı atladım, bir gün Medine çarşısında gezerken Şam halkından nebatlı birisi Medine'ye yiyecek maddeleri getirmiş satıyordu ve, kim bana Malik oğlu Kâb'ı gösterir, diyordu, bunun üzerine halk beni işaret etti, o bana geldi, bana Assan Melik'inden bir mektup getirmişti, mektup bir parça ipekliğe bağlanmıştı, baktım ki mektupta şunlar yazılıdır, haber aldığıma göre senin arkadaşın, Hazreti Peygamber, sıkıntı veriyormuş, Allah seni hakaret görecek ve hakkın zayi olacak. Bir mevkid yaratmamıştır, orada durma, bize katıl, sana bütün imkanlarımızı tahsis edelim, mektubu okuduğum zaman, işte bu da belalardan birisidir, böylece mektubu tandıra götürüp yaktım, biz bu durumda elli geceden kırkı geçinceye kadar kaldık.